Şuara Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla tâsîm Bunlar o hakikatları açıklayan kitabın ayetleridir. Habibim onlar mümin olmayacaklar diye adeta kendine kıyacaksın. Eğer dilersek biz onların tepesine gökten bir ayet indiriveririz de ona boyunları eğik kalır. Kendilerine o çok esirgeyici Allah'tan vahiy ile yeni bir öğüt gelmeye dursun. İlle bundan yüz çeviricidirler onlar. Şimdi kat'i surette tekzip ettiler fakat istihza ede geldikleri hakikatların mühim haberleri yakında onlara gelecektir. Yeryüzüne bir bakmadılar mı ki biz orada her güzel çiften nice nebatlar bitirdik. Şüphesiz ki bunlardan Hakk'ın kemal-i kudretine elbet birer nişane vardır. Fakat onların çoğu iman edici değildirler. Şüphesiz ki senin Rabbin elbette o mutlak galiptir, çoğu esirgeyicidir. Hani Rabbin Musa'ya o zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git hala fenalıktan sakınmayacaklar mı onlar diye nida etmişti. O dedi ki, Rabbim onların beni tekzip edeceklerinden cidden korkarım. Benim de göğsüm daralır, dilim açılmaz onun için. Harun'a Cebrail'i gönder, ona da peygamberlik ver. Hem onların benim aleyhinde bir suç davaları da var. Bundan dolayı beni öldürmelerinden korkarım. Allah dedi, hayır. İkiniz de ayetlerimizle gidin. Şüphesiz ki biz sizinle beraberiz, her şeyi işiteceğiz. Haydi Firavun'a gidin de biz İsrail oğullarını beraberimizde yollayasın diye alemlerin Rabbini gönderdiği gerçek iki peygamberiz deyin. Firavun dedi ki, biz seni yeni doğmuş bir çocukken içimizde büyütmedik mi? Sen ömründen bir hayli seneler bizim aramızda kalmadın mı? O yaptığın dili de sen işledin, sen nankörlerdensin. Musa dedi, ben bunu o vakit bilmezlerden olarak yaptım. Sizden korkunca da hemen içinizden bırakıp kaçtım. Nihayet Rabbim bana bir hüküm verdi ve beni peygamberlerden yaptı. Bana karşı imtinam ettiğin, başıma kalktığın o nimet, İsrail oğullarını kendine kul, köle edindiğin içindi. Firavun dedi ki, âlemlerin Rabbi dediğin nedir? Musa göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Eğer hakikatı yakinen bilmeye eğil kimselerseniz, onun birliğine iman edin dedi. Firavun etrafında bulunan kimselere dedi ki, işitmiyor musunuz? Musa sözüne devamla, o sizin de evvelki ''Atalarınızın da Rabbidir.'' dedi. ''Firavun herhalde size gönderilen bu peygamberiniz.'' dedi. ''Mutlak delidir.'' Musa yine devamlı dedi ki, ''O meşrikle ve mağribin ve ikisi arasında bulunan her şeylerin Rabbidir.'' ''Eğer aklınızı kullanırsanız idrak edersiniz.'' Firavun ''Andolsun.'' dedi. ''Eğer benden başka bir ilah edinirsen.'' Senin muhakkak ve muhakkak zindana girenlerden ederim. Musa dedi ki, sana apaçık bir şey getirdimse de mi zindana atacaksın. Firavun, doğru söyleyenlerden sen haydi getir onu dedi. Bunun üzerine Musa asasını bırakıverdi. Bir de ne görsünler? O apaçık bir ejderha. Elini de çekip çıkardı. Bir de ne görsünler? bu temaşa edenler için bembeyaz, nur saçan bir eldir. Firavun çevresindeki ileri gelenlere hiç şüphesiz dedi bu mutlak çok bilen bir büyücüdür ki sizi büyüsüyle yerinizden, yurdunuzdan sürüp çıkarmak diliyor. Şimdi buna ne buyurursunuz? Bunu ve kardeşini dediler. Geciktir eyle şehirlere toplayıcılar yolla da çok bilen her büyücüyü sana getirsinler. Bu suretle muayyen bir günün belli bir vaktinde bütün sihirbazlar bir araya getirildi. Umarız ki bizimkiler galip olurlarsa biz de kendi büyücülerimize uyarız. Nihayet büyücüler gelince Firavun'a muhakkak üstün gelirsek bize herhalde bir mükafat var mı dediler. Firavun evet dedi. Hem o takdirde siz elbet ve elbet ''Benim en yakınlarımdan olacaksınız.'' Musa onlara ''Ne atacaksınız? Evvela siz atın.'' dedi. Onlar da ipleri ve sopalarını atıp ''Firavunun izzeti hakkı için galip olanlar elbet biziz biz.'' dediler. Bunun üzerine Musa da asasını bırakıverdi. Bir de ne görsünler o büyücülerin düzer olduklarını yutuyor. Büyücüler derhal secde ediciler olarak yere kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden siz ona iman ettiniz ha. Hakikat size büyü öğreten büyünüzmüş o. O halde yakında bileceksiniz. Her halde sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. ''Sizin topunuzu behemahal çarmağa gerdireceğim.'' dediler. Bunda bize hiçbir zarar yok. Biz şüphesiz ki Rabbimize dönücüleriz. Herhalde biz iman edenlerin ilki olduğumuz için Rabbimizin bizim günahlarımızı yarlığayacağını umarız. Musa'ya ''Kullarımı gece yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz.'' diye vahyettik. Firavun da şehirlere toplayıcılar gönderdi. Şüphesiz ki bunlar İsrailoğulları azar azar birer cemaattır. Böyleyken onlar mutlaka bizi darıltıcıdırlar. Biz ise elbet uyanık bir cemaatız. Bu suretle onları bostanlardan, akarsulardan, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. İşte çıkarışımız böyle oldu ve onlara İsrail oğullarını miras çıkıldık derken firavuncular güneş doğarken onların arkalarına düştüler. Vaktaki artık iki ordu birbirini görmüştü. Musa'nın ashabı dedi ki muhakkak erişilip yakalandık. Musa hayır dedi. Şüphesiz ki Rabbim benimle beraberdir. O beni selamet yoluna iletecektir. Bunun üzerine Musa'ya asanı denize vur diye vahyettik. Vurunca derhal deniz yarıldı. Her parçası kocaman dağ gibi oldu. Ötekileri de buraya yanaştırdık. Musa ile maiyetinde bulunan kimseleri toptan kurtardık. Sonra öbürlerini suda boğduk. Bunda elbette bir ibret vardı. Fakat onların çoğu iman etmiş değillerdi. ''Şu muhakkak ki senin Rabbin elbette o mutlak galiptir. Müminleri ise çok esirgeyicidir. Onlara İbrahim'e ait doğru haberi de oku.'' Hani o babasına ve kavmine ''Siz neye tapıyorsunuz?'' demişti. Dediler. Putlara tapıyoruz. Onun için bütün gün onlara vakfı hizmet etmekte sabit ve daimiz. ''İbrahim siz.'' dedi. Çağırdığınız vakit onlar sizi duyuyorlar mı? Yahut size taparsanız bir faide veya tapmazsanız bir zarar yapıyorlar mı? Dediler, hayır. Biz babalarımızı böyle bulduk. Onlar da böyle yapıyorlardı. İbrahim, şimdi gördünüz mü? Dedi, gerek sizin, gerek daha evvelki atalarınızın neye tapmakta olduğunuzu. İşte onlar benim muhakkak düşmanımdır. Fakat alemlerin Rabbi böyle değil. O Rab ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra beni diriltecek olan O'dur. Ceza gününde kusurlarımı yarlığa ayacağını umduğumda O'dur. Rabbim bana hüküm ihsan et ve beni salihler zümresine kat. Benden sonrakiler içinde benim için bir lisan-ı sıdkı ver. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da yarlığa çünkü o sapıtlardandır. Kulların kabirlerinden kaldırılacakları gün beni rüsvay etme. O gündeki ne mal fayda eder ne de oğullar. Meğer ki Allah'a küfrü nifaktan tamamen salim bir kalp ile gelenler ola o gündeki. Cennet takva sahiplerine yaklaştırılmıştır. Cehennem de azgınlara açılıp gösterilmiştir. Ve onlara Allah'a bırakıp da taptıklarınız nerede, size yardım ediyorlar mı yahut kendi başlarına yardımları dokunuyor mu denilmiştir. Artık onlar da o azgınlar da iblis orduları da toptan yüzleri koyun cehennemin içerisine atılmışlardır. Orada birbiriyle çekişerek şöyle dediler. Allah'a and olsun hakikat biz apaçık bir sapıklık içinde idik. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyorduk. Bizi o mujrimlerden başkası saptırmadı. Artık bizim için ne şefaatçilerden bir kimse ne de candan bir dost yok. Bizim için hakikaten bir geri dönüş olsaydı da biz de müminlerden olsaydık. Şüphesiz ki bunda mutlak bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman ediciler değildir. Senin Rabbin muhakkak ki o mutlak galiptir, çok esirgeyicidir. Nuh kavmi gönderilen peygamberleri tekzip etti. Hani biraderleri Nuh onlara Allah'tan korkmaz mısınız demişti. Şüphesiz ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım, alemlerin, Rabbimden başkasına ait değildir. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Dediler ki arkana hep bayağı kimseler düşmüşken biz sana iman eder miyiz? Nuh benim onların neler yapmakta olduklarına bilgim yoktur dedi. Onların hesabı Rabbimden başkasına ait değildir. Eğer ince düşünürseniz ve ben, o müminleri sizin hatırınız için tar dedici de değilim. Ben, gelecek tehlikelerle apaçık korkutandan başka bir kimse de değilim. Dediler ki, ey Nuh, sen bu dediğinden vazgeçmezsen muhakkak ki taşlanmışlardan olacaksın. Nuh, Rabbim dedi. Hakikat kavmim beni tekzip etti binaenaleyh. Benimle onların arasındaki hükmü sen ver de beni ve beraberindeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu da, beraberinde olanları da o dolu yüklü geminin içinde selamete erdirdik. Sonra arkalarından arta kalanları da suda boğduk. Şüphe yok ki bunda mutlak bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman ediciler değildir. ''Şüphesiz ki senin Rabbin elbette o mutlak galiptir, çok esirgeyicidir.'' Ağat kavmi de kendilerine gönderilen peygamberleri tekzip etti. Hani biraderler Hud onlara ''Allah'tan korkmaz mısınız?'' demişti. ''Şüphesiz ben size gönderilmiş emin bir peygamberim artık. Allah'tan korkun ve bana itaat edin.'' Sizden buna karşı hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Siz her yüksek yerde bir alamet bina edip eğlenir misiniz? Ebedi kalacağınızı umarak yer altında su mahzenleri edinir misiniz? Tutup yataladığınız vakit zorbalar gibi yakalar mısınız? Artık Allah'tan korkun! Ve bana itaat edin. Size bilip durduğunuz şeylerle, nimetlerle yardım eden, size davarlar, oğullar, bağlar, ırmaklar ihsan eden Allah'tan korkun. Ben cidden üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum dediler. Vaz etsen de yahut vaz edicilerden, olmasan da bize göre birdir. Bu evvelkilerin adetinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacaklar da değiliz. Hülasa. Onu yalan saydılar da biz de kendilerini helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır elbet. Fakat onların çoğu iman ediciler değildir. ''Hakikat senin Rabbin mutlak galiptir, çok esirgeyicidir o.'' Semud kavmi de gönderilen peygamberleri tekzip etmiştir. O zamandaki biraderleri Salih onlara ''Allah'tan korkmaz mısınız?'' demişti. ''Şüphesiz ben size gönderilmiş emin bir peygamberim artık. Allah'tan korkun ve bana itaat edin.'' Ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Siz buradaki nimetlerin içinde emin emin bırakılacak mısınız? Bağların, pınarların içinde, ekinlerin ve tomurcukları nazik, yumuşak kurma ağaçlarının içinde, dağlardan şımarık şımarık, evler yontuyorsunuz artık. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Müfritlerin emrine boyun eğmeyin ki onlar yeryüzünde fesat yapar, ıslah etmez kimselerdir. Sen dediler ancak hızlı büyülenmişlerdensin. Sen bizim gibi bir beşerden başkası değilsin. Bununla beraber eğer peygamberlik davasında Doğruculardan isen haydi bir ayet mucize getir. Salih dedi, işte bu dişi deve. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün içme hakkı da sizin. Ona bir kötülükle ilişmeyin. Sonra sizi büyük bir günün azabı yakalar derken. Onu kestiler fakat peşiman oldular. Çünkü kendilerini o yakalayı yakalayıverdi. Şüphesiz bunda mutlak bir ayet ibret vardır. Böyle iken onların çoğu iman ediciler değildir. Hakikat senin Rabbin mutlak galiptir, çok esirgeyicidir o. Lut de gönderilen peygamberleri tekzip etti. Hani? Biraderlere Lut onlara Allah'tan korkmaz mısınız demişti.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 ''Siz helaldan harama tecavüz eden bir kavimsiniz.'' Dediler, ''Ey Lut, sen bu davadan vazgeçmezsen andolsun, mutlak memleketimizden kovulup çıkarılanlardan olacaksın.'' Lut dedi, ''Ben sizin bu yaptığınıza elbette buğz edenlerdenim. Ey Rabbim, beni ve ehlimi onların yapa geldikleri bu kötülüğün azabından kurtar.'' Bunun üzerine biz onu ve ehlini kamilen kurtardık. Geri kalanların içinde yalnız bir koca karı vardı. Sonra geridekileri tam bir surette helak ettik. Üstlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki bak inzar edilenlerin yağmuru ne kötüdür. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman ediciler değildir. Hakikat senin Rabbin mutlak galiptir, çok esirgeyicidir o. Ey ke yaranı da gönderilen peygamberleri tekzip etmiştir o zamandaki şu ayıp onlara Allah'tan korkmaz mısınız demişti. Şüphesiz ben size gönderilmiş emin bir peygamberim artık. Allah'tan korkun, ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değil. Ölçeyi tam ölçün. Eksitenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. İnsanların hakkından bir şeyi kısmayın. Yeryüzünde fesatçılar olarak bozgunculuk etmeyin. Gerçek sizi ''Gereksizden evvelki ümmetleri yaratan Allah'tan korkun.'' Dediler, ''Sen ancak fazla büyülenmişlerdensin. Sen bizim gibi bir beşerden başkası değilsin. Biz senin muhakkak yalancılardan olduğunu zannediyoruz. Eğer doğruculardan isen gökten üstümüze bir parça düşür.'' Şu ayet dedi, ''Ne yapıyorsanız Rabbim.'' Daha iyi bilicidir. Hülasa onu tekzip ettiler de kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi. Hakikat bu o günün büyük azabı idi. Şüphesiz bunda mutlak bir ayet vardır. Fakat onların çoğu iman ediciler değildir. Hakikat senin Rabbin mutlak galiptir. Çok esirgeyicidir o. O Kur'an. Muhakkak ve muhakkak alemlerin Rabbi canibinden indirilmedir. Onu ruhul emin, inzar edicilerden olasın diye senin kalbine manası açık Arapça bir dil ile indirmiştir. Şüphe yok ki o Kur'an daha evvelkilerin kitaplarında da vardır. İsrail oğulları bilginlerinin bunu bilmesi de onlar için bir ayet, bir delil değil miydi? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de onlara karşı bunu okusaydı yine buna iman edecek kimseler değillerdi onlar. Biz küfrü o günahkarların kalbine öyle bir soktuk ki. O pek çetin azabı görecekleri ana kadar onlar kabil değil. Bu Kur'an'a inanmazlar. İşte bu azap. Onlara kendileri de farkında olmayarak ansızın gelecektir, gelecektir'i de acaba bize bir mühlet verilir mi diyeceklerdir. Onlar hala azabımızı çabuklattırmak mı istiyorlar? Şimdi sen bana haber ver. Biz onları senelerce yaşatıp faydalendirsek de sonra kendilerine tehdit oluna geldikleri azap gelip çatı verse. O yaşayıp faydalanmış oldukları yıllar kendilerini kurtarabilir mi? Biz hiçbir memleketi ona, halkına öğüt vermek üzere inzar edici peygamberler göndermiş olmadıkça helak etmedik. Biz zulmedenler değiliz. Onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara hem yakışmaz hem onlar buna esasen güç yetiremezler. Şüphe yok ki onlar meleklerin sözünü işitmekten kat'i surette azledilmişlerdir. Sakın Allah ile beraber diğer bir ilah daha çağırma sonra azaplandırılanlardan olursun. Sen ilkin en yakın kısımlarını inzar et. Müminlerden sana tabi olanlara kanadını indir. Bunun üzerine eğer sana isyan ederlerse deki ki, ben sizin yapa geldiklerinizden hakikaten uzam. Sen, o mutlak galip, o çok esirgeyici Allah'a güvenip dayan. Öyle mutlak galip, öyle çok esirgeyici ki o namaza kıyam ettiğin vakit seni ve secde edenler içinde dolaşmanı daima görendir. Çünkü... Hakkıyla işiten, hakkıyla bilen bizzat O'dur. Ey müşükler! Şeytanların kimlerin üzerine indiğini size haber vereyim mi ben? Onlar. Her günahkar yalancının tepesine inerler. Onlardır ki şeytanlara kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. Şairlere gelince onlara da sapıklar uyar. Onların her vadide, Hakikaten ifrata, mübalağaya düşe geldiklerini ve hakikaten yapmayacakları şeyleri söyler insanlar olduklarını görmedin mi? Ancak iman edip de iyi iyi amel ve harekette bulunanlar, Allah'ı çok zikredenler ve zulme uğratıldıklarından sonra öçlerini alanlar böyle değildir o zulmedenler. Yakında hangi inkılap bile sarsulacaklarını bileceklerdir.